Malum kafirler cehenneme gidecek hocam. Evet. Ama bununla birlikte kalıcı eser bırakan e, kafir kimseler var, alimler var. Bunların durumu ne olacak diye izleyici, izleyicilerimiz merak ederler. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Rasulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Ahirette yegane kurtuluş, iman şartına bağlanmıştır. Bir insanın ahirette cehennemden kurtulması ve cennetlik olabilmesi için mutlak surette mümin olması gerekir. Evet, Çünkü Cenab-ı Hak Celle ve A'la Hazretleri ayeti kerimede açıkça şunu buyuruyor. <gülüyor> وَمَن لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَاِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا Kim Allah'a ve Resuline iman etmez ise biz inkar eden bu kafirlere alevli bir ateş hazırladık diyor. Beyine suresinde de اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ vel müşrikine fi nar cehennem khalidina fiha ulai kahum şerrü beriye evet hocam. ehli kitap ve müşriklerden inkarcı olanlar cehennemde ebedi kalacaklardır onlar yaratılmışların en şerli olanlarıdır diyor dolayısıyla iman etmemiş olan Allah'a ve Resulullah Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın son peygamber olduğuna ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiklerinin tamamının hak olduğuna gönülden kalpten iman etmediği müddetçe o kişi kafirdir ve kafirlerin de varacağı yer cehennemdir. Kalıcı eser bırakanların cennete gideceğine dair kanaat kesinlikle kesinlikle yanlıştır. Alıcı eser bırakan cennete gidecek ve onun e, o eserden insanlar istifade ettiği müddetçe sevabı defterine yazılacak olan insanlar mümin olarak ölenlerdir. Evet. Yani sadakayı cariye olarak. Değil evet mi Aslında sadakayı cariye işte cami yaptırmış, okul yaptırmış, hastane yaptırmış, yol yaptırmış. Yani kısacası gerek insanlara affedersiniz gerek hayvanlara faydalı olan. Kalıcı eserler bırakmışsa bir kişi Ve bu eser hayatta kaldığı müddetçe Devam ettiği müddetçe bundan bir sevap oluşacaksa Bu ancak ve ancak sahibi mümin olarak bunu yapmış Ve mümin olarak ölmüş ise O vakitte onun faydası olur Ama kafir olup da Veya kafir olarak ölüp de kalıcı eser bırakanların Eserlerinden ahirette kendilerine bir fayda Olmayacaktır. Çünkü ayeti de çok açıktır. اَذْهَبْتُمْ diyor. Siz diyor, dünya hayatında size verilen o temiz nimetleri alıp götürdünüz, bitirdiniz. Niye? Çünkü kafir kalıcı bir eser bıraktığında veyahut da ilim adamı olarak kalıcı, e, insanlığa faydalı bir inkişafta bulunduğu vakitte, keşifte bulunduğu vakitte Diyelim ki elektriği bulan Edison örneğinde olduğu gibi insanlığa faydalıdır. Evet şu anda bile bakın bu stüdyomuzun aydınlanmasında evet. ışık ne kadar önemli ve bizim yaptığımız dini tebliği de çok önemli bir araç. Yayınımızda önemli bir araç, insanlık için önemli bir araç ama bunun faydası kendisine dünyada dönmüştür. Ya şöhret olarak dönmüştür asırlardır. Bakın biz onun ismini telaffuz ya. ediyoruz. Para olarak dönmüştür. Maddi çıkar olarak dönmüştür. itibar olarak dönmüştür. O halde yapmış olduğu kılıcı eserin veya bulmuş olduğu ilim adamı ise keşfin faydasını dünyada görmüştür. Dolayısıyla yani ikinci bir kez ahirette mükafat alamaz. Alması için mümin olması gerekirdi. Örneğin Edison'dan örnek verdik ya. Evet. Işığı bulduğunda bu adam gayrimüslimdi. Ama ölmeden önce İslam'a kendini verdi. Müslüman olarak vefat etti. Bu gayrimüslimken bulduğu, insanlık adına bulduğu bu hizmetler Müslümanken. Müslüman olarak öldüğü vakitte eser ayakta olduğu için Değil mi? buradan elde edilen bütün hayır, hasanat sevap o insanın defterine yazılır. Evet. Yazılır. Ee, i̇nşallah e, Müslüman kimseler böyle kalıcı eserler bırakırlar. İnsanlık tarihi boyunca hizmet eder.